di ses. İbrahim Reis net, atlı net atlı değil. ...altın ses diyeceğiz bundan sonra. sonra. Gelmiş geçmiş en, en büyük sensin. Sen sen sensin. Sen ses, sensin Mesut sen bu kadar huzurun bu kadar milletin huzurunda. Sen bizi bu filmde de Antakya'ya kardeşim. Antalya'ya gene gidecek 5. filme. Bu nasıl olacağını bilmiyorum. dem gitti. <gülüyor> de, de. <gülüyor> <gülüyor> sizi sizi, sizi, sizi atlı atlı sesle baş baş baş baş olarak hepinize, hepinize hürmet Evet, evet, sevgili Hamşe'lerin, sevgili ağabeylerin, gitmezseniz, gitmezseniz tabii bizi terk etmezsiniz. Sonuçta sizlere bir parça olacağız, olacağız. O, o, o, o, Mehmet kardeşimin, kardeşimin hatırlattığı şey gibi, gibi, gibi ve merhum, merhum, merhum com, com, com, Cemil Can Katın, merhum Allah rahmet içinde yatırsın. Cemil Can Kat'ımızın ve ufayımız zamanlar Türkiye'ye gerçekten kanatan, beyoğlu'nda yürüdüğü zaman peşinde yüz binlerce kızın koştuğu Cemil Can Kat, onlar Cemil Can Kat'ın Bey, bey, bey, Hüseyin baba onun onu bir filmine, filmine miydi bilmiyor, bilmiyorum ben. ben o zaman çok çok O zaman çok çok ben zannediyorum Abdülmecid'in kayadan oldu değil mi? Onda olmuştu. Gitti canımı cananı, aile canım, vayle canım. Beni bıraktı yaralı, vayle Mihri canım, nehrim <gülüyor> canım. Geti canım, canımı, Ay aile canım aile canım oyun canım beni burada yarar aile canım aile canım. ola vakit dile Allah razı olsun. Allah, ın Allah ın razı olsun. Ben razı olsun. Allah razı olsun.